Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Hocam günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın İkinci kişinin sesini alamadım. Can Tombil ben. Ha, merhaba canım. Ee, bugün Ömer Madre yok o yüzden evet. böyle genç takımla çıktık. Güzel çok güzel. Ee, ne konuşuyoruz? Bu şeyi demiştik sen dedin Seçimleri. Fransa'daki seçimler ve Yunanistan'daki seçim sonuçları oradan ortaya çıkacak gelişmeler. Evet. İstersen Fransa ile başlayalım. Tamam. Fransa'daki seçim sonuçları Sosyalist Partisi ve genel olarak solun ama esas Sosyalist Partisi'nin milletvekili seçimlerinde, millet meclisinde büyük bir çoğunluk, geniş bir çoğunluk diyelim, rahat bir çoğunluk elde etmesiyle sonuçlandı. Bu e, Fransız e, milletvekili seçimleri bir ay önceki e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen sonrasında gündeme hemen sonrasında gerçekleştiği içinde e, bu e, seçimlerde Fransa Orland'ın e, Cumhurbaşkanı olmasına e, oy verenlerin onun e, hükümette de e, rahat bir çoğunlukla Çoğunluğa dayanan bir hükümete Bir sol hı hı. hükümete Sahip olması yönünde Oy kullandılar Yalnız dikkat çeken iki olgu var Hep bu şeylere söyleniyor şey seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dikkat etmesi gereken bir olgu Fransa'da Fransız toplumunun seçmen kütlesinin Çoğunluğu solda değil Hı hı Baktığımız zaman, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna sağın adayı, merkez sağın adayı ve aşırı sağın adayının oylarını topladığımızda ki katılım da yüzde seksenin biraz üzerinde yüzde yediş dokuz falandı, dolayısıyla anlamlı bir katılım, bunların toplam oyu yüzde 53'tü birinci turda. E, i̇kinci turda ise e, katılım biraz artmasına rağmen, bir iki puan artmasına rağmen e, fransa Hollanda %51.5 ile seçildi. Arada ne oldu? Yani bu sağ seçmen Hollanda mı oy verdi? E, büyük ihtimalle merkezden biraz oy almıştır. Merkez sağ seçmenlerden o yarısını aşağı yukarı almıştır. Ama diğer taraftan aşırı sağ seçmenlerin bir kısmı, anlamlı bir kısmı. <gülüyor> Tarkozy'ya oy vermediler. Zaten bunun e, anlamlı bir göstergesi var. E, birinci turda e, 700 bin boş oy varken, ikinci turda bu boş oy oranı e, çok daha e, yükselmiş. <gülüyor> e çıkmış. 2 milyon yüze çıkmış. Yani bir 700 bin boş oydan 2 milyon 100 bin boş oya çıkmış. Bu %4 ediyor. Ve bu e, boş oy artışı 1,5 milyon e, ikinci turda fazladan ortaya çıkan boş oy... Fransa Orland'la Sarkozy'nin arasındaki Farktan daha fazla Fransa Orland'la Sarkozy'nin arasındaki oy farkı 1 milyon 150 bin oy Dolayısıyla bunu, Burada bunu dikkate almak lazım Yani Fransız seçmeni birdenbire Sola geçmedi Ama siyasi rejim Siyasal yapı itibariyle Fransız Solu büyük bir çoğunluk elde etti Yani Millet bu Boş oyları evet. kullananların seçmen profili çıkarıldığını bilmiyorum ama Sarkozy'den bıkmış ve sağa daha yakın seçmen olma ihtimal daha yüksek diyorsunuz Hollandiciler. Zaten şey boş oy verme çağrısında bulundu Marine Le Pen açıkça. Hmm. Sarkozy'a oy vermeyeceğim, boş oy vereceğim dedi. Evet. Dolayısıyla onun seçmeninin en azından bir kısmı önemli bir kısmının soldaki seçmenlerin Sarkozy'ye boş oy verecekleri şeye Hollanda boş oy vermeleri ihtimali çok daha az. Ee, ama e, şeyin e, merkez sağın adayı da e, Nicolas, e, François Hollanda e, oy vermeye kendisinin oy vereceğini söylemişti yani hı hı. orada artık iyice belirgin bir aşırı sağın bu Sarkozy gitsin ve biz sağın güçlü partisi haline gelelim yani sağ yenilsin ki biz güçlenelim e, stratejisi de burada rol verir. bir de Sarkozy'nin kendisinin ve yönetiminin yarattığı büyük tepki zaten sahın kaybetmesine yol açtı. Bu şimdi buradan çıktığımız zaman milletvekil seçimlerinde ise şöyle bir şey görüyoruz: katılım çok düştü. Hı hı. Yani Fransız 5. Cumhuriyeti 1958'den beri yapılan seçim, milletvekili seçimlerinin en düşük katılımı %56'ya düştmüş ikinci turda katılım. %58'di birinci turda katılım. Bu çok düşük bir katılım Fransa açısından. Hani Avrupa seçimlerinde, Avrupa Parlamento seçimlerinde falan bu, bu tür katılım olur ama milletvekili seçimlerinde %85'ler olmaz ama %70'ler civarında olur genellikle. Bu düşük bir katılım. <Gülüyor> bu katılımın düşüklüğü gene... Hmm, sağın, e, seç, sağ seçmenin e, daha çok e, sandığa gitmemesi şeklinde tecelli etmişim. Burada da sağ seçmenin e, biraz e, Sarkozy'nin politikalarına, Sarkozy'nin temsil ettiği politikalara olan e, bıkkınlığı, kırgınlığı, bir de e, sistemin getirdiği bir, e, Fransız'daki parlamenter sistem, daha doğrusu yarı başkanlık sistemini getirdiği bir mekanizma bu. Bu başkan seçildikten hemen sonra yapılan milletvekili seçimlerinde genellikle başkanın temsil ettiği çoğunluk kazanır. Genellikle diyorum. Hı hı. O şeyden. Peki e, bu Sarkozy'nin politikalarına olan kırgınlığı e, dediğiniz sağ seçmenin, e, bundan tam olarak kastınız nedir? Yani hani Sarkozy'nin e, işte örneğin göç karşıtı politikaları da ona karşı da bir... Dahil. Dahil. Yani özellikle bunu e, hatırlattın iyi oldu. E, ona baktım. Hı hı. Örneğin ee, Sarkozy'nin partisinin içinde sağ kanat yani bu göç karşıtı aşırı sağ temaları en fazla gündeme getiren bir kanat vardır. Bunlar e, popülist, popüler sağ e, adı altında e, birleşmişlerdi. 40-45 milletvekilden oluşan bir e, gruptu bu e, Sarkozy'nin partisinin içinde. Ve bunlar en radikal Sarkozy sağ Parti'nin içindeki aşırı sağ en yakın bu hı hı. göç politikaları diğer taraftan Avrupa Birliği konusundaki radikal tavırlarıyla Yunanistan karşısındaki çok radikal Yunanistan'a karşı çok radikal tavırlarıyla öne çıkan ama esas itibariyle de anti komünist geleneksel anti komünist söylemden beslenen göçmen karşıtı. Ee, aynı zamanda söylemden beslenen bir tavırdı popülist sağ e, olarak kendileri popüler sağ olarak kendileri bunların bu, bu grubu oluşturan milletvekilleri arasında seçilmeme oranı çok yüksek Hı <gülüyor> hı bu da şeyi gösteriyor Fransa'da sağ seçmenin bir kısmının da Sarkozy'nin aşırı sağa göz kırparak, bu göç politikalarına karşı çıkarak tamamen içe kapanmacı bir kimlik politikasına, beyaz Fransız politikası diyelim ona, beyaz Fransız kimliğine sarılması ve onu bir, bir tür kale savunması gibi e, tasarlamasının ne oluşan bir tepki var Fransız toplumunda belli ki e, zaten e, bunun e, bir e, anlamlı yansıması da e, Fransa'daki e, seçimler sonrası ortaya çıkan parlamentoda e, yeni toplumsal hareketlerin eee Farklılıkların temsili, eşitlik içinde temsili, örneğin kadın temsili gibi konularda Sosyalist Partisinin sağ partiye inanılmaz büyük fark atması. Sosyalist Partisi sayesinde Fransa birdenbire bire parlamento da kadın dünyada parlamento da kadın temsilinde 60. sıralardayken birden patdi 30. sıraya yükseldi bir seçimde. Şu anda yüzde 30'a yakını parlamentonun %30, %30 civarında %25-30 civarında kadın oluşturuyor. Neredeyse iki misline çıktı kadın sayısı parlamentodaki. İki misli demiyorum ama ona yakın bir sayı. Ve bunun büyük çoğunluğu Sosyalist Partisi üyeleri. Diğer taraftan Fransa dışı kökenli milletvekillerinin de meclisteki Fransa dışı e, İranlı, Brezilyalı, Mahripli, Çadlı milletvekillerinin de e, 8-10 tane var. Hepsi Sosyalist Partisi üyesi. Bunlar da ilk defa parlamentoya giren milletvekilleri. Hem o farklılıkların temsili, kadınların temsili, gençlerin temsili e, açısından bakıldığında e, Sosyalist Partisi'nin e, gerçekten bir e, bir e, bir, bir, ciddi bir farkı var e, sağlı. Zaten bunu da e, Sarkozy döneminde e, ku, ihlas edilmiş olan Farklılıklar Denetçisi veyahut Farklılıklar Komiseri adlı e, bir kurum var. Şimdi bu konuda e, çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuş bir denetçi veyahut işte bir komiser deniyor ona. Fransızca tabiriyle. E, Sebag kendisi de Mure Gökenli diyor ki bu durum doğaldır diyor yani Sosyalist Hı. Partisi'nin kadın farklı etnik kimliklerin temsili konusunda çok daha ileride olması doğaldır Çünkü sol diyor Fransız solu veya genel olarak solunu tam belirtmemiş demecinde ama Fransız sol diyelim ama sol da diyebiliriz tabi bunu Türkiye solunun sorunlarını bir tarafa bırakırsak Toplumsal hareketleri önceden öngörme, algılama, entegre etme e, kapasitesi e, sağa göre çok daha güçlüdür. Bu da bunu gösteriyor diyor. Sağda bu e, gelişme çok daha yavaş gerçekleşir. Daha fazla zaman alır. E, çevre hareketleri de benzer bir şekilde e, sol e, ile çevre hareketleri arasındaki yakın bağ hiçbir zaman sağ ile çevre hareketleri arasında kurulmadı. Kurulamadı. Bunu sağcılar... Denemeye çalıştılar 2000'lerin başında Ama o sağın Kalkınmacı Ve özel mülkiyetçi Piyasacı tavrı Çevreyi bir Bağımsız değişken olarak Ele alma almakta zorlanıyor O yüzden de Aslında ilginç bir tespit Yani sol toplumsal hareketlerin Yeni dalgaları Çok daha Mas edebilir. Onları kendisi onların temsiliyetini daha rahatlıkla sağlar dediğimiz zaman o zaman solun sağdan farkının esas olarak böyle bir siyasi anlamda bir muhafazakarlık olmadığını sağın o anlamda daha muhafazakar olduğunu görüyoruz. Beyaz Fransız Partisi <gülüyor> konumunda şu anda e, Sarkozy'nin partisi büyük ölçüde meclisteki temsili itibariyle. Diğer taraftan ilginç bir olgu tabii ki e, Fransa'da Milli Milli Cephe e, par, e, Partisi'nin, Löpen'in aşırı sağ partisinin... E, Marine Le Pen'in başında olduğu artık aşırı sağ partinin iki milletvekili e, parlamentoyu sokması. Bir de bu partiden zamanında ayrılmış, kendisi bir parti kurmuş ve Orange adlı hoş fakat maalesef aşırı sağ Yığınsal biçimde oy veren bir e, Fransa'nın güneyindeki kasabanın belediye başkanı olan Bonpar'ın da seçildiği. Bu Bonpar'ın partisi de e, İtalya'daki Kuzey Ligası gibi bu sefer Güney Ligası adını taşıyor. Ayrılıkçı e, mı? Efendim? Ayrılıkçı mı? E, o kadar demeyeyim ama e, işte bu Güney Ligası şu anlama geliyor. Güney hakiki Fransa'dır. Çünkü hmm. Güney'den aşırı sağ, fazla oy alıyor biliyorsunuz. E, ayrılıkçı olduğunu pek zannetmiyorum Çünkü ayrılırlarsa Fransa'nın e, Asıl kalbi Güneydir demek biraz zor e, İtalyan ligasının yaptığı <gülüyor> gibi e, Ama Güney Birliği adını taşıyor Güney ligası adını taşıyor 3 tane aşırı sağ e, milletvekili var e, Milli cephenin Tabi diyeceksiniz ki Birinci turda %13 %14 e, oy almış bir partinin ikinci turda 2 e, iki, e, veya 3 diyelim Milletvekili alması adaletsizlik değil mi? Evet iki turlu seçim sistemi böyle bir adaletsizliği doğal olarak içinde barındırıyor. Yıllardan beri Komünist Partisi de bundan sosyalistlerle ittifak yapmadan önce çok zarar görürdü. Buna karşılık seçim öncesi ittifak yaptıkları için, aylardan önce seçim öncesi ittifakı yaptıkları için Yeşiller ise e, aldıkları oy oranının daha üstünde e, bir milletvekilini, e, 18 milletvekilini meclise sokmuş durumdalar. Tek başlarına grup kuracak e, bir sayıya ulaşmış durumdalar yeşiller. E, Sosyalist Parti'sinin solunda Komünist Partisi ve Sol Parti'nin e, ittifakından oluşan e, sol cephe ise e, bu e, Sosyalist Parti yeşillerin e, ittifakının mağduru oldu diyebiliriz. E, onlar da ee, geçen mecliste 19 milletvekili varken şimdi 10 milletvekiline düşmüş durumdalar Hı -hı. Parlamentoda grup kurmak için Martinik'li iki bağımsızlıkçı milletvekili var Martinik ve Guadeloupe yani Fransız'ın deniz aşırı vilayetlerinin bağımsızlığını e, talep eden partinin Bunu hatırlatayım bağımsızlığını talep eden partinin iki milletvekili var mecliste Mecliste, e, o, efendim? Mecliste e, böyle bir partinin milletvekilleri olması da tabii ilginç bir kontrast. Hani bizim baktığımız yerden en azından. Evet, onun altını <gülüyor> özellikle çiziyorum. Bağımsızlıkçı Martinik Partisi'dir bunun adı. İki milletvekilleri var. Ee, ve e, onlarla büyük ihtimalle e, ve birkaç tane bağımsız sol e, milletvekille bir grup kurma şansları az da olsa var. Fransa'daki seçimlerin dediğim gibi çıkartılacak önemli sonuçları bunlar Bir soru sorabilir miyim Efendim? şeyle ilgili yani benim dikkatimi çeken burada işte sizin de söylediniz işte Hollanddan sonra artık sosyalistlerin mecliste de çoğunluğu sağlaması Holland'ın kendi programını uygulaması için rahat bir hiçbir neden yok artık Fransa ha. içinde Uygulamaması için. E, siyaseten bunun ne gibi bir e, şey olabilir? Çünkü bayağı e, iddialı bazı e, şeyleri de olmuştu e, seçim kampanya sırasında e, önerileri işte. Evet. O, o konuda e, ne gibi bir dönüş olabilir siyaseten bunun? Birincisi tabi bunu e, önce bunu uygulamaması için hiçbir neden yok derken iki tane neden var gene de önünde engel var. E, birincisi e, kriz dönemi olması tabi ki. Yani kriz döneminin getirdiği e, kısıtlar e, Hollanda için de geçerli e, İkincisi de Avrupa Birliği Yani Avrupa hı hı. Birliği üyesi olarak Ve çok ciddi bir entegrasyon iktisadi entegrasyonu sağlamış bir ülke olarak Çok fazla bağımsız e, davranma Yani Avrupa Birliği çoğunluğunun Gidişatının ters yönde gitme e, imkanı yok Tabi ki e, Fransa'daki hı hı. hükümetin O yüzden ee, o yüzden e, Hollanda'nın e, Bundan sonra veya Fransız sosyalistlerinin Bir Avrupa e, Ölçeğinde Sol koalisyonun Oluşmasına ihtiyaçları var Bu aslında belki seçimlerin Üçüncü turu diyebileceğim e, Veyahut e, beşinci turu diyebileceğim e, Olmazsa olmaz bir aşama Hele Avrupa'da Fransa gibi bir, bir ülkeyi ele aldığımız zaman yani Avrupa politikasının e, kalbinde yer alan 2-3 ülkeden bir tanesi e, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin tam tersi yönde e, politika yürütmesi Avrupa Birliği çoğunun tam tersi yönde politika yürütmesi pek mümkün değil. E, kısıt bir de orada yani bir yukarıda Avrupa Birliği üst seviyede diyelim Avrupa Birliği kısıtı var. Ee, onunla uyumlu olmadığı zaman Avrupa Birliği sosyalistlerle veya tam tersine e, burada ciddi bir kısıt var. Bir de e, kriz. Burada e, Fransa, Hollanda'da veya Sosyalist Partisi'nin e, gündeme getireceği 2-3 tane reform var. Bir tanesi vergi reformu biliyorsunuz. Hı hı. E, gelir vergisinin e, yüksek dilimlerini... E, dilim vergilendirme dilimlerini yükseltmeyi ve belli bir seviyenin üstünde %75'e çıkartmayı önermişti. %75 olmasa bile %60-65'e çıkartabilir belli bir seviyenin üstündeki gelirleri vergisini, gelir vergisini. Diğer taraftan bu Sarkozy'nin gündeme getirdiği emeklilik reformunu, emeklilik yaşını geciktiren reformu özellikle çok erken yaşta Çalışmaya başlamış kişiler açısından yeniden 60 yaşa dönme vadini yerine getirebilir. Bu çok büyük bir kitleyi kapsamıyor ama sembolik olarak önemli. 15, 16, 17 yaşına çalışmaya başlamış ve 60 yaşına geldiğinde hala emekli olamayan kişilerle ilgili. Diğer taraftan eğitimde bir çeki düzen vermek Sarkozy döneminin her şeyi yıkıp yeniden yapma adı altında başlattığı bir dizi projeyi bir bütünlük vermek ihtiyacı var. Eğitim Fransa'da eğitim politikası hükümetlerin kazanıp kaybettiği önemli bir politikadır. Çünkü eğitimin kalbi hala e, kamu e, eğitim kurumlarındadır Fransa'da. Üniversite olsun, lise olsun, ilkokul olsun. E, dolayısıyla da hükümetin politikası burada eğitim açısından e, son derece önemlidir. Herkesi ilgilendirir. E, eğitim politikası var. Avrupa Birliği konusunda biliyorsunuz e, bu e, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'la da ilgili e, tavrında ve Avrupa Birliği'nin siyasal entegrasyon yönünde adım atması Yunanistan'ı sadece cezalandırılacak bir ülke olarak görmemek, görülmemesi gerektiği bir Avrupa Birliği içinde daha açık daha kurumsal siyasal ve iktisadi mali dayanışma mekanizmalarının kurulması gerektiğini söylemişti. Tabi bu Angela Merkel Almanya'da iktidardayken gerçekleşmesi kolay bir şey değil ama artık Merkel'in de seçim hattım haline girdi 2013'te biliyorsunuz. Dolayısıyla orada da Merkel'in seçimi kaybetmesi bir ihtimal ve o zaman işte sosyalistlerin Almanya'da ve Fransa'da iktidarda olmaları Avrupa Birliği'nde farklı bir gidişata yol açabilir. Fransa şimdilik burada biraz Almanya'yı dizginlemek veya Merkel'i dizginlemek fonksiyonu görecek. Halbuki Sarkozy ile Merkel çok el ele davranıp herkese bu iki sağ hükümetin tercihlerini empoze edebiliyorlardı. Bu bahsettiğiniz Avrupa çapındaki sol koalisyon derken belki oradan Yunanistan'a bir evet, geçiş. Evet geçelim şimdi Yunanistan'a. Yunanistan'da seçimleri ee, sağcılar e, birinci geldi yeni demokrasi hareketi birinci geldi yüzde %29 oyla e, Sirizya sol koalisyon e, yüzde %26 oyla ikinci geldi sol koalisyonun e, oyları esas olarak PASOK'tan <gülüyor> e, sol koalisyona geçen oylar e, Yunanistan'da e, 2009 seçimlerinde solun toplam oyları yani PASOK, Sirizya e, Komünist Partisi ve e, o dönemde Sirizya'dan ayrılanların Oluşturduğu parti Tam 2009 seçimlerinde var mıydı Demokratik sol hatırlayamadım şimdi e, %50'nin üzerindeydi oyları Şimdi topladığımız zaman %50'nin altında Yunanistan'da Ona da dikkat etmek lazım Yani Yunanistan'da Sirizya çok yükseliyor ama e, Toplam sol oylar Pasu'u sol içine dahil edersek Ki etmemiz gerekiyor Çünkü Sirizya'nın dediğim gibi e, %6'dan 7'den %16'ya, %26'ya çıkmasını sağlayan e, olgu PASOK'tan Sirizya'ya dönmesi seçmenin. E, dolayısıyla e, şu anda e, Yunanistan'da Sirizya, e, Komünist Partisi, e, PASOK ve e, Demokratik e, Sol Parti'nin oylarının e, toplamı %50'ye ulaşmıyor. Hı hı. Buna da dikkat etmek lazım Yani sol yükseliyor gibi geliyor bize Sirize nedeniyle ama Toplamda sol yükselmiyor ee, Katılım %60 e, Dolayısıyla orada da ciddi bir e, Bu kadar büyük bir krizin ortasında Ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konu Çok ciddi bir konuda Bir ortamda seçim yapılırken Katılımın %60 olması da düşündürücü Üçüncüsü Sirizya'nın muhalefette kalması bu aşamada belki kendisi açısından daha hayırlı. Çünkü yeni demokrasi bu Yunanistan'ı bu büyük kriz durumuna sokan esas partiydi. Yani iş Pasol'un sırtına kaldı. Papandreou bunun bedelini ödedi. 2009'da seçildikten sonra Devraldığı enkaz ilan ettikten sonra kriz başladı biliyorsunuz ama işin esas sorumlusu yeni demokrasiydi 2004 ile 2009 arasında yeni demokrasi Yunanistan'daki Yunanistan'ın borcunu 160 milyar dolardan avro'dan 320 milyar avroya çıkar iki müne çıkartmıştı ve bunu da resmi istatistikleri rakamları e, gizleyerek yapmıştı Hatırlayacaksınız ee, Yunanistan'ın bütçe açığını Yüzde altı civarında Yedi evet. civarında gösterip aslında yüzde on dört On beşe varmış olan bir Yüzde on iki on üçe varmış olan bir bütçe açığıydı. Papandreou iktidara geldikten sonra Bunu ilan etmek zorunda kaldı Ve ondan sonra büyük kriz tam patladı Gizli olan kriz hali tam patladı Ve PASOK bunun bedelini ödedi Yani Bunun bu hale Gelmesinin birinci sorumlusu PASOK değildi ama en fazla PASOK ödedi bedeli. Bunun tarihi nedenleri de var. Yeni demokrasiyle PASOK'un oluşturduğu bu ikili parti çetesi denilen e, durumdan tabi PASOK da sorumluydu yeni demokrasi kadar. Şimdi yeni demokrasi e, kendi e, kendisinin esas olarak neden olduğu durumu e, çözmekle mükellef. E, bunu da ilginç bir şekilde e, başka bir sağ Partinin koalisyonuyla Desteğiyle yapmak durumunda değil ee, Yeni demokrasiden ayrılan e, Daha e, Radikal sağ parti e, Yunanistan e, Bağımsızlık Partisi e, Avrupa Birliği konusunda Kesinlikle e, işbirliği yapmak istemiyor yeni demokrasiyle e, Yeni demokrasi zaten onların Desteğinin mümkün olmadığını biliyor Altın Şafak malum kimsenin e, onunla e, işbirliği yapmak istemeyeceği bir parti ki e, beklentilerin tersine ben, bana da gelen bilgiler hep bu yöndeydi ama doğrulanmadı. E, Yunanistan'ın e, ikinci seçimlerinde Altın Şafak aynı oy oranını koruyarak aslında artık Yunanistan'da en azından bir dönem kalıcı bir siyasal varlığı olduğunu söyledi. Halbuki e, kamuoyu yoklamalarında bunun bir bir tür tepki oyu olduğu ve e, e, bu seçimlerde e, Altın Şafak'ın oylarının %4'e, belki hatta %3'e düşeceği bile söyleniyordu. E. Olmadı, olmadı böyle bir şey. %7 oy aldı gene Altın Şafak ve kalıcı demek ki e, önümüzdeki dönemde de bu kalıcı demektir. E, kim kalıyor geriye? O zaman Pasok kalıyor. Bir de e, Sirizya koalisyonu e, kesinlikle reddettiğine göre bir de demokratik sol kalıyor e, Sirizya'dan ayrılan daha ılımlı e, kesim. E, bu üçünün oluşturacağı koalisyon e, yeni demokrasi hareketi açısından e, çok ciddi e, e, kısıtlar içerecektir. O yüzden... Ee, sağ e, istediği gibi Avrupa Birliği ile kemer sıkma görüşmelerini e, istediği gibi yürütebilir demek de mümkün değil. E, büyük ihtimalle e, memorandum yani Angela Merkel ve e, Nicolas Sarkozy'nin e, merkezinde olduğu Yunanistan'a imzalanan anlaşmada değişiklikler yapılacaktır. Ama şunu da hemen belirteyim e, Yunanistan'daki seçimlerde Avrupa Birliği'nin Özellikle Almanya'nın açık müdahalesi de hakikaten biraz utanç vericiydi. Sirizya'nın kaybetmesi, yeni demokrasinin seçimleri de birinci parti çıkmasının esas nedeni... ...dediğim gibi kendisi bu durumun birinci sorumlusu parti olmakla beraber esas nedeni... Yeni ...Sirizya'nın birinci olmasının iktidara gelirse Sirizya... Yunanistan'ın Avru'dan çıkacağı... ...korkusunun körüklenmesiydi bu korku gerçekten körüklendi. Çünkü Sirizya'nın demeçlerinde hiçbir zaman Avro'dan çıkacağız diye bir program dile getirilmemişti. Hatta Alman Der Spiegel dergisi evet. Sipras'ta bir görüşme yaptı. Orada bayağı bir zorladılar adamı. O da evet. çatışma noktasına kadar geldiler neredeyse değil mi? Öyle çatışma şey. noktasına kadar ama hiçbir zaman bunu söylemedi. Avro'dan evet. çıkacağız demedi. Sirizya'nın diğer milletvekilleri önümde 3-4 tane söyleşi var yapılmış Fransa'da, İngiltere'de Guardianda diğer başka milletvekilleri de benzer biçimde hep aynı şeyi söylediler. Yani biz Avrupa'dan Avro'dan çıkmayacağız. Tersine Avroyu güçlendirmek istiyoruz. Ama bu korku tabi belki Serizyanın acemiliğinin söylenlerini tamamen kontrol edememesinin heyecanının da etkisi olmuş olabilir e, muhalefetin sirizya'ya karşı muhalefetin bu bunu kullanmasında ama e, burada gerçekten bir e, Avrupa e, muhafazakar sahının e, sirizya olmasın e, da ne olursa olsun tavrının etkili olduğunu ve Yunanistan'da da bunun etkili olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bir dizi söyleşide gördüm. Ben solcuyum ama şimdi Silizya birinci olursa bizim için hiç iyi olmaz deyip burnumu tıkadım yeni demokrasiye oy verdim diyen insanların söyleşilerini okudum. Evet. Burnunu tıkayıp oy vermek pek hayırlı bir iş değildir. Evet. Ama işte şeyde ideolojik bombardımanda bazen bu tür sonuçlar yaratabilir. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselle Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun